103. Numaralı konu, Hazreti Peygamberin minada bazı kabileleri İslam'a davet etmesi, evet, Rabia bin Abbad şöyle anlatıyor, ben daha genç bir insan iken babamla minada bulunuyordum, Hz. Peygamber Arap kabilelerinin konakladıkları noktada durarak şunları söylüyordu, ey filan oğulları, ben size gönderilen bir peygamberim, size Allah'a ibadet etmenizi emrediyorum, ona ortak koşmamanızı ve Allah'tan başka ortak koştuğunuz bu putların tümüne ibadeti terk etmenizi size emrediyorum bana iman etmenizi, beni tasdik etmenizi, Rabbimin bana yüklediği vazifeyi insanlara açıklayıncaya kadar beni korumanızı istiyorum, Resulullah'ın arkasında gözü şaşı, yüzü ateş gibi yanan ve saçını iki örgü şeklinde örmüş olup, sırtında Yemen'in Aden şehrinde yapılmış kürk bulunan biri vardı, Hazreti Peygamber sözünü tamamlayıp davasını arz ettikten sonra arkasındaki kişi, ey filan kabile, bu sizi Lat ve Uzza'yı üzerinizden söküp atmaya davet ediyor, sizin beni Malik bin bu kaş'tan halefleriniz olan cinlerden uzaklaşmanızı istiyor, sizi getirdiği bidat ve dalalete çağırıyor, sakın ona itaat etmeyin, sözüne kulak vermeyin, diyordu, o esnada babama, ey baba, şu Muhammed'in arkasından yürüyen ve onun sözlerini reddeden kişi kimdir, diye sordum, babam, bu, Muhammed'in amcası Abdulluzza bin Abdülmuttalib Ebu Leheb'tir, dedi.